İlkokul ikinci sınıfa başladığında erkek kardeşi dünyaya gelmiş. Aileye uzun bir aradan sonra yeni birisinin dahil olması aileni hem sevindirmiş hem de düşündürmeye başlamış. Evde olduğunda annesi ve yeni doğan kardeşiyle keyifli vakit geçiren Aileen okullar açıldıktan sonra birkaç hafta sonra okula gitmek istemediğini, kardeşiyle evde kalmak istediğini söylemeye başlamış. Dersler çok zor, sınavlar var, ödevler çok, orada hiç arkadaşım da yok ki diyerek okuldan şikayet eden Aylin sabahları uyanmak istemiyor, çoğu zamanda okul servisini kaçırıyormuş. Okula gitmeden de öğrenirim evde, evde çalışırım diyerek isteksizliğini bir yandan da gizlemeye çalışıyormuş. Hal böyle olunca devamsızlığı da epeyce artmaya başlamış. Yeni doğum yapan anne... Kızı Aylin'le yeterince ilgilenemediği için üzgünmüş. Babanın yoğun iş temposu ve seyahatleri olduğu için Aylin'le anneannesi ilgilenmeye çalışıyormuş. Evet bakalım bugün uzmanımız bizlere okul kaygısı ve reddi yaşayan çocuklar için neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese merhabalar, muhabbetler, selamlar yağmurlu bir Ankara gününden inşallah böyle güzel, huzurlu bir terapi tadında programdan çıkacağız. Ama adım adım insanda bugün çok önemli bir konu var. Belki şu an ekran başında olanların evinde yaşadığı hali hazırda bir durum var. Bugün biz okul kaygısı ve konuşacağız. Tabii ki aklınızda pandemi süreci var. Zaten evlerde online eğitim var diyoruz ama yine diliyor ve istiyoruz ki bu pandemi süreci geçecek ve okullar açılacak. O çocukların şen kahkası, o zil sesleri kulaklarımızda, caddelerimizde çınlayacak umuduyla yaşama tutunuyoruz yine. Bu umutla var olmaya devam ederken adım adım insan sizlere terapi tadında destek vermeye devam edecek. Yine okul reddi ve kaygısı online eğitimlerde de Sıkıntı oluşturabilir derslere girmek istemeyen konsantre olmak olamayan oyunu daha çok benimseyen çocuklarımız varsa onlar için de bugün güzel şeyler tavsiyelerde bulunacağız güzel şeyler söyleyeceğiz ve bugün bize eşlik edecek olan uzmanımız uzman klinik psikologumuz Nur Aydoğan hanımefendi buradalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Ee, güzel bir konu dedik. Şimdi izleyenlerimiz günün öyküsünü de dinlediler. Acaba ailen gibi e, belki hani ilkokul zamanlarında biraz red başlıyor ama belli de olmuyor. Ortaokul lise çağlarında evet. zaman zaman okuldaki dinamiklerin değişmesi, evdeki hayatın dinamiklerinin değişmesi esken olabiliyor. Peki sizler bu konuda bizlere ulaşacak mısınız? Tabii ki ulaşacaksınız. Şurada gördüğünüz Instagram hesabımızı adım adım insanda lütfen Sorularınızı yazın hem mesaj yoluyla hem yorum yoluyla e, ilerleyen dakikalarda soru cevap yapacağız. Uzmanımız ayağınıza gelmişken aklınıza takılanları verin diyorum. Ve hemen Nur Hanım'a sormak istiyorum. Okul kaygısı nedir? Okul reddi nedir? Her okul kaygısı okul reddini doğurur mu diye soru paketle <gülüyor> size ikram ediyorum. Buyurun. Ee, okul kaygısı e, ya da okul reddi diyelim. 1931 yılında Jung tarafından tanımlanmış bir kavram. Yani ta o zamanlardan aslında bu duygu durum bozukluklarının ilk sinyali olarak belirlenmiş. O yüzden çok önemli bir durum aslında. Ne oluyor? Çocuğumuz okula gitmek istemiyor. Okula gitmeyi reddediyor. Eğer üstüne biraz baskı yaparsak okula gitmesiyle ilgili bu sefer bir takım fiziksel belirtilerle kendini gösteriyor. Karın ağrısı, mide bulantısı. İlk başta tabii... Ön sinyalleri de var. Ödev yapmak istememe, işte okulda bir takım arkadaşlarla ilgili sorunlar belirtme gibi. Ee, biz buna okul reddi diyoruz. Okul kaygısı, okul reddi aslında çok böyle ayrılan şey değiller birbirlerinden ya da ben öyle biliyorum. Hı hı. Yani e, çocukta zaten hani e, belirli bir kaygı potansiyeli varsa ki bu anneden geçer. Hani e, ilerleyen dakikalarda da onu özellikle belirtmek istiyorum. E, anneden geçen bu kaygı çocukta... İlk ayrımlaşmayla, ilk böyle evden çıkmayla birlikte tetiklenen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Hı. O zaman okul kaygısına biz biraz da anneden ayrılık kaygısı temeli ile ilerleyen bir semptom gibi bakabilir tabii, miyiz? Tabii aslında e, anne ve çocuk arasındaki bağın ne kadar sağlıklı kurulup kurulmadığını biz ilk olarak yani ilk sinyali resmi olarak ilkokul için evden ayrılmayla aslında test etmiş oluyoruz. Evet. Eğer sağlıklı bir bağ kurulduysa, güvenli bağlanma yakalandıysa Çocukta okul reddi okul kaygısı gibi şeyler görmüyoruz hı hı. ama e, tabi ilk başta ilk günlerde çok normal hani biraz böyle heyecanlanması fiziksel semptomlar göstermesi çok normal. Ama bunun red şekline gelmesi bizde sağlıklı bağlanmayla ilgili anne çocuk ilişkisiyle ilgili bir takım soru işaretleri aklımıza getiriyor uzmanlar olarak. Ve de sağlıksız bir ayrılmanın gerçekleştiğinin emaresi zaten daha doğrusu ayrılamamanın. Tabi tabi e aslında ilk ayrılığı şöyle anne rahminden ayrılarak başlıyor bebek ilk ayrılığı anne rahminden ayrılarak yaşıyor. Hatta bu ilk kaygı ilk korku olarak da insanın hayatında dönüm noktalarından biridir. Ardından anne sütünden ayrılma geliyor. Hı hı. Zaten okulla ilgili e, kaygı yaşayan çocuklarımıza baktığımız zaman e, annelerin e, sütten ayırmakla ilgili de sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Hı hı. Ve e, yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor. Hani anneyle bağlantısı ne? Tamam tabii ki babayla da bağlantısı var ama e, %98 anneyle ilgili bir konu. Çünkü dünya ile olan ilk bağımızı, ilk Aynen. bağlantımızı anneyle yaşıyoruz. Evet. O yüzden... Anne anne anne. Evet o zaman biraz red dediğimiz şey okul reddi okul kaygısı dediğimiz şey evet çocuğun okula gitmek istememesi bunu fiziksel hı hı. sözel çoğu zaman örtülü olarak fiziksel semptom göstermesi. Yani karnım ağrıyor bugün okula gitmesem bahanesinin altında evet, okulda bir şeyler var ya da onu evde tutan bir sağlıksız bir bilgi var belki Hı -hı. ya da okuldan uzaklaştıran bir sıkıntı var. Bunları ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Neden? Bir çocuk okuldan niye reddeder? Niye okula gitmek istemez? Bu hem ailede olan dinamikler var hem okulda olan dinamikler Hı -hı. var. Bunları değerlendireceğiz. öğretmenle ilişkisi var, okulla ilişkisi var, sınıfla ilişkisi var. Birçok şeyle ilişkisi var. Hı -hı. Peki daha çok dedim ya programın başında ilkokulda ilk sıralarda işte Hı -hı. kreşe başlatmakta sorun olabiliyor Tabii. ya da kreşte hiçbir sorun yaşamıyor ilkokul birde Hı -hı. artık formalar değişiyor daha böyle formal dediğimiz daha resmi bir ortama girebiliyor hangi yaşlarda en çok rastlıyoruz? Hı -hı. Ee, aslında literatüre baktığımız zaman diyor ki 6 6 yaşla 10 yaş arasında Hı. bir de ergenlik dediğimiz 12 yaşla 14 yaş arasında görüyoruz biz bunu diyor. Ama bence çocukların hani kreş hayatına önce başlaması birlikte bu 4 yaşa kadar indi diye düşünüyorum. Ee, şöyle düşünmesini istiyorum izleyenlerin aslında biz çocuğu doğduğundan itibaren annesi babası çevresi evi bir sığınak oluşturuyoruz güvenli bir yer alan oluşturuyoruz. Hı. Bu güvenli alanın içerisinde her şey mevcut. Çocuğun olgunlaştığındaki süreçleri, anne baba ilişkileri, kardeş ilişkileri, eviyle kurduğu bağ, bahçesi her şey var bunun içerisinde. Ve 5 yaşına gelince çocuk anaokuluna başlayacağı zaman ya da kreşe başlayacağı zaman yavaş yavaş artık kurduğumuz sığınağın duvarlarının böyle aşındığını, çitlerin aşındığını ve çocuğu birdenbire artık dış ortamda artık sığınağından çıkmış. Kimi çocuk bunun için çok istekli yani geçmiyor vakit kıpır kıpır bir an önce bir an önce hadi hadi şeklinde. Kimi çocuğun ritmi de yavaş daha yavaş olsun daha yavaş olsun ikisi de kaygı uyandırıyor. Ama değişikliği adaptasyon da çocuktan çocuğa değişebiliyor. Tabii çok Hı. değişiyor. Kimisi böyle şey bir an önce derin sulara dalayım istiyor. Kimisi de uçurumun kenarında böyle tir tir titriyor. Kimisi çok cesurca bir adım atıyor. Ondan sonra geri çekilme görülebiliyor. Ee, hani duyuyoruz Mizajlar hep böyle. Mizaçlar etkili o tabii, zaman. Tabii. Ya ben anne baba tutumlarını hı. önemsiyorum ama yani hani anne olduktan sonra anladığım şey daha çok böyle bir çocuğun fıtratı. Ee, buna saygı duymak hı. ebeveynler tarafından. Önemli olan bu. Kaygılı ve çekingen bir çocuksa ay niye böyle değil atılganı olsun biraz şöyle yapsın böyle yapsın şeklinde. Hı hı. Evet etken yetiştirme tarzımız, metotlarımız ama çocuk var olan bir mizaçla geldiğinde beni şöyle eğit. Bak benim rehberim bu. Hı hı. Ben biraz çekingen ve kaygılıyım. O yüzden beni bu konularda rahatlat gibi belki bir şey sunabiliyor. Burada belki de daha açık olan çocuklarda ben daha zorlanıldığını düşünüyorum. Belki de benim oğlum öyle bilmiyorum. Yaramazlık yapacağı zaman beni itiyor dışarı gönderiyor. Çünkü <gülüyor> onun yapacağı yaramazlıkları tespit edip durdurmaya çalıştığım için beni itiyor karnına. Git buradan yalnız kalacağım çünkü burada işler çevirmem lazım gibi. Belki bu çocuklar tabii nasıl olacak? Bunu yaşayacak mıyız? Ben bir, bu anlamda tecrübem yok. Çocukların da okul reddi. Oldu mu kreşte? Oldu tabi. Bundan bahsedebilir misin? Bir uzman tabii, tabii. anne olarak <gülüyor> e, gönüllerine ferahlık gelsin. Çünkü acaba bizde mi problem <gülüyor> var? Uzmanlar ya? ne yapıyor Çocuklarımız acaba? Çocuklarımız iyi okulu sevmiyor gibi bir düşünceye kapılmasın izleyenlerimiz. Hı -hı. Ee, öncelikle hani mizac, fıtrat dedik ya biraz oradan başlamak istiyorum müsaadenle. Tabi tabi. Mizac, fıtrat deyince mesela ne anlıyoruz biz? Hani dini olarak e, aslında hakim olduğumuz kavramlar yani doğuştan gelen bir şey. Mizac dediğimiz kavram ee, doğum esnasında anneden çocuğa geçiyor. Hı hı. Hani deriz ya kaşı babasına benziyor işte gözü annesine benziyor. Bunlar %2'lik kısım. %98'lik kısım huy, karakter, bağlanma türleri hepsi aktarılıyor. %98'lik evet. kısım. Eğer annenin annesiyle kurduğu bağ yani anneanneyle annenin kurduğu bağ ikircikliyse yani bir yaklaşan bir cezalandıransa anne de çocuğuna aynı şeyi uyguluyor. Hı hı hı. Şimdi gelelim benim sürecime, e, benim iki çocuğum var biri 9 yaşında diğeri 4 yaşında. Allah bağışlasın. Allah razı olsun hepimizinkine. E, oğlumla yani ilk çocuklar aslında biraz kurban deriz ya hmm. ilk böyle deneyim tecrübe falan. Çok sıkı bir bağ geliştirim, çok yapışık yani hmm. çok böyle ilgili. Zaten bu okul kaygısı, okul reddi yaşayan çocuklara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Korumacı ailemi Korumacı, çok ilgili anne, her şeyin en iyisini yapmaya çalışan anne. Çocuğuna yapışmış, çocuğundan kopamayan anne. Aslında çocuk anneden değil de anne çocuktan kopamıyor, ayrılamıyor diyebilir tabii, miyiz? Tabii tabii tabii kesinlikle öyle. Yani e, aslında bunun öncesi de var anneanne başlayan süreçte. Hmm. E, anne, annesi kendi annesinden yani anneanneden yeterince ilgi sevgi görmediği halde e, annenin aşırı talepkarlığı hmm. ya da kızın e, annesinden böyle bir his alması ee, ve yeterince ilgi ve sevgi almadığını düşün, beni yeterince sevmiyorsun, bana yeterince ilgi göstermiyorsun başlayan süreç kendi çocuğundan ilgi ve sevgi beklemesine dönüşüyor. Hmm. Tersine dönen bir süreç görüyoruz orada. Bu sefer ne olacak? Anne çocuğunu okula gönderdiği zaman bir boşluğa düşecek. Annenin kaçtığı şey evdeki boşluk ve sessizlik aynı zamanda içindeki boşluktan kaçıyor. Çünkü annelik görevi e, kadının içindeki bir boşluğu dolduran bir şey. Depresif, karamsar durumlarda çocuk aslında aileyi kurtaran bir süreç. Rehabilite ediyor sanki. Tabii. Dengeliyor. O tahtravalli gibi düşünün mesela. Zaten e, okul reddi yaşayan e, ailelerin çocuklarına bak, e, eşleriyle ilişkilerine baktığımız zaman eşlerle ilişkilerde de sorun var. Çünkü anne çok kontrolcü. Evet. Babaya rol bırakmıyor. Kimseye rol bırakmıyor. Yani mangalda bile kül bırakmıyor. Oğluyla kızıyla yatan anneler hala değil mi? 4-5 yaşına gelmiş Hı. ve bu anlamda... Anne izin yaşamış. vermiyor. Evet. Geri dönersek benim sürecime ya evet, anlatmaktan ya kaçıyorum. Oğlumda mı yaşadınız bunu? <gülüyor> Oğlumda yaşadım ve biliyor musunuz e, hani yaygınlığında konuşacağız ama kız çocuklarında mı erkek çocuklarında mı daha fazla görülüyor Aynen. diye sorduğumuz zaman eşit literatüre baktığımız zaman ama erkek bizim ülkemizde erkeklerde fazla görülüyor neden onu gör onu okula anne oğullar kopamıyor çünkü evet <gülüyor> anne oğul ilişkisi bakın da burada evet. başlıyor Tabii. o yüzden sonraki aşamalarda ne yapıyoruz gelinle paylaşamama durumları Tabii. ortaya çıkıyor ne kadar aslında ee böyle Basamak basamak ilerliyor her şey. Hı. İlk basamakta bir şeyler sıkıntılıysa ve o anne onu fark etmiyorsa geliniyle ilişkisine bu yansıyor ayrılık kaybısı. Yansıyor. Hani matruşka benzetmesi vardır ya Hı. açarsın bebeği içinden bir bebek çıkar açarsın içinden bebek çıkar evet. İlişkilerimiz de böyle kopuk şey, değil. E, o zaman ilerleyen dakikalarda madem oğlunda yaşadım nasıl e, bunu aştınız? Bir, okul kaygısı nasıl aşılır? Annelere neler gösteriyor? Vazif olarak düşüyor bu anlamda. Çocuğunu o okulu sevdirme, okula tekrar dönme, dersleri sevme ya da sorumluluğu alma bilinci hepsini konuşacağız. Peki okul kaygısının altında yatan nedenleri konuşalım. Nedenleri konuşurken öykümüzde ailenin öyküsünde de bir neden var. Bence biraz da bu öyküyü değerlendirelim. Öykünün içinde nedenleri bulup o nedenleri konuşalım. Evet. Sonra şöyle bir sonuca yönelik hem soru cevap yapalım hem de bununla nasıl baş edilir? Bunu konuşalım. Ailinden başlayarak okul kaygısının nedenleri, iç nedenler, dış nedenler, organik nedenler, çevre, her şey. Buyurun. En başta benim gördüğüm eve bir yeni bir bireyin katılması. Evet. Yani kardeş gelmesi. Şimdi bu kardeş gelmesi olayı gerçekten kaldırılabilecek bir durum değil. Bir de şu da var. Mesela ben bu çocuk araştırmalarıyla alakalı ilk ilgilenen kuramcıları incelediğim zaman şöyle bir ibareye rastladım ve komik geldi ama haklı da buldum. Hı hı. Çocuklar çocuk sevmez yani çocuklar kardeşi sevmez kardeşler birbirini sevmez gibi hı hı. bir ibare gördüm. Ee, sen göz bebeğisin bir anda ikinci plana düşüyorsun. Hı hı. Ee, benzer şeyi deneyimlediğim olaylar oldu. Ee, çocuk okuldan geliyor kardeşi annesini besleniyor. Anne sütü alıyor o sırada. Hı hı. Çocuk Sürekli evde annesinin kardeşiyle ilgilendiğini görüyor. Bu sefer şu soruyu soruyor. Anne sen hep bunu mu yapacaksın? Hep kardeşimi mi besleyeceksin? Bu ne demek? Biraz beni de besle. Orada annenin tavrı, duruşu çok önemli. Acaba ailenin annesi nasıl bir tavırda? Yani şimdi yeni doğduğu zaman ister istemez e, ne oluyor? Anne bebekle daha fazla ilgilenmek durumunda kalıyor. gazı oluyor sürekli kucakta. Beslenmesi gerekiyor sürekli kucakta. Bu sefer diğer çocuk ikinci planda kalıyor. Bu da... E, anneyi evde kardeşle birlikte yalnız bırakmama ya da ben yokken ne yapıyorsunuz? Bu mesela en çok bizim klinikte e, okul reddiği yaşayan çocukların annelerinin söylediği şeydir. Hep bana soruyor işte ben okuldayken sen ne yapıyorsun? Bu kaygı yani anne ne yapıyor? O, orada yokken eğlenceli vakit mi geçiriliyor? Ne oluyor? Hani herkes orada bir ben mi yokum? Dışlanıyor muyum? Duygusuyla bir şeyleri kaçırdığının e, şeyi mesela benim oğluma şeyler ne yedim ben yokken... <gülüyor> <gülüyor> gerçekten bir şey yemedim. Yani normal seninle yediğim şeyleri yedim. Farklı bir şey yemedim. Özel şeyleri seninle birlikte yapacağım. Seni bekliyorum ben. Hmm, bu yani orada bir merak duygusu var. Kardeş gelmesi durumu var. Hmm. En çok gördüğüm faktörler bunlar benim. Evet. Bir de anneye paylaşamama. Anneyi paylaşamama. Tabi babanın da burada e, yoğun seyahatleri, iş temposu, babaların biraz kendi bu anlamda çekmesi de e, çocuklara büyük bir dezavantaj oluyor. Hı hı. E, annenin haliyle yükü artmış durumda. Her an... Büyük olanla ilgilenemeyebilir. Eskisi gibi ilgilenemeyebilir. Orada destek Hı -hı. olarak sanırım Aylin'in annesi annesini çağırıyor ki en azından orada Hı -hı. destek ol. Sanki burada Aylin de hmm, annemi kardeşim aldı ben de annem anneanneye kaldım gibi. Hı -hı. Anneanneyle olacağım gibi. Burada aslında ne yapılabilir? Biraz Aylin'in annesine destek olabiliriz. Tavsiyelerde bulunabiliriz. İlerleyen dakikalarda daha geniş sizlerin özel soru cevabına bakacağım ama evet. Aylin'in annesi için e, Loğusalık bir dönemi var, sıkıntılı hı hı. bir süreci var ama biz burada belki babayı biraz devreye sokabiliriz. Anneanneyi biraz işbirlikçi yapabiliriz. Anneannenin ne kadar çekilmesi gerekiyor. Hı hı. Ailenin bu süreçte adapte olması ve okula tekrar uyum sağlaması için ne gerekiyor? Ee, i̇lk aklıma gelen şu oldu. Ailenin annesinin önce bir ailenle özel vakit geçirmesi gerekiyor. Ona değerli hissettirmesi gerekiyor. Hani hep deriz ya, değerlilik duygusu, hı hı. sevilme duygusu ailede verilir. İlk çekirdek ailede sonra yetişkin hayatımızda bunların eksikliğini hissetsek de bir şekilde telafi edemeyiz. Onu illa bir anne babamızdan almamız gerekiyor bizim. Öncelikle çocuğa sen benim için değerlisin ve ben hala seni seviyorum. E, kardeşini de seviyorum, seni de seviyorum. Ama bu sözlü olmuyor biliyorsunuz. Hani çocuklar daha çok davranıştan alıyorlar. Tavırlarımızdan, duruşumuzdan alıyorlar bunu. Önce bir onu hissettirmeli. Ardından da e, çocuğu okulla kaynaştırmak için okulla işbirliği, e, öğretmenle işbirliği çok önemli. Çünkü e, özellikle evden ilk çıkışıysa e, ikinci sınıfa gidiyor Aylin e, ama bunu okul öncesi çocuklarımızda düşündüğümüz zaman sığınaktan ilk çıkışı anaokulu yoluyla oluyor hı hı. E, ve öğretmen de aslında annenin ikamesi. Hı hı. Çocuğun orada güvende hissetmesi için bir anne ikamesine ihtiyacı var aslında. Hatta bu geçiş nesnesi dediğimiz anneden ayrıldıktan sonra annenin hala var olduğunu, hala iyi olduğunu hissetmek için çocuklar bir takım işte emzik gibi, battaniye gibi bağlantı nesnelerine ihtiyaç duyarlar. Kimisi ihtiyaç duymaz, kimse ihtiyaç duyar. Böyle çocuklar için aslında küçük notlar, resimler işte bak ben seni seviyorum ya da işte okula gitsen de sen bir şey kaçırmıyorsunu hissettirecek şeyler yapmak gerekiyor, aktiviteler yapmak gerekiyor. Ana anneyle de nasıl olabilir? Ee, çocuğun eğer bütün hani ana devredilmişse kardeş geldikten sonra. Çünkü ne oluyor? Bebeğin çok ihtiyaçları olduğu için ya tamamen okula devrediliyor çocuk ya tamamen anneanneye devrediliyor. Bunun olmaması gerekiyor. Biraz babaya roller verilmesi gerekiyor. Acaba anne ne kadar kontrolcü, ne kadar sorumluluk veriyor, ne kadar güveniyor ona bir bakmak gerekiyor. Evet. Burada müsaadenizle bir şey paylaşacağım tabii. Programın hem moderatörlüğü, sunuculuğunu hem öyküleri yazıyorum ama burada bir psikolog vasfım da var. Çocuklarla da çalışmış bir psikolog olarak şu çok güzel bu bilgilerin Yanına şunu söylemek istiyorum, İngiltere'de asistan psikolog olarak çalıştığım bir okul vardı. Ee, orada şuna şahit oldum ve orada yani çok güzel bir şey. Muhakkak burada özel okullarda ya da devlet okullarında yapanlar vardır. Ama beni şu an eğitimciler izliyorsa herhangi bir okul müdürü denk gelir ya olur ya hani YouTube'a düştüğün zaman birileri de görür izler. Ee, orada şunu yapmıştı okuldaki sınıfımdaki öğretmen. Ben gözlemciyim orada Çocuk, sorunları olan çocukları gözlemliyorum rapor tutuyorum ama. Öğrencilerden birisinin kardeşi oluyor ve sınıfta bir parti düzenleniyor. Ablalık Partisi. Hı hı. Atıyorum işte tabii o zaman e, bir erkek ya da kız fark etmez. İngilizce vatandaşı. Orada bir ablalık partisi, sınıf süsleniyor. Hı hı. E, işte e, küçük hediyeler veriliyor arkadaşlar ve sınıf öğretmenleri tarafından. E, orada bir parti yapılıyor. Abla oldu. işte kardeşi oldu ve alkışlanıyor. Orada bir hı hı. yeniliyor, içiliyor. Keyifli vakit geçiriliyor. Şimdi bence burada bu tarz olaylarda yani aile içi dinamikler hı hı. de değişiklikler olduğunda okul Bence hep dirsek teması olmalı. Okul dediğimde sınıf öğretmeni, İlgelen bir, dedin ya ikame eden. İşte bu evet. ikame görevi bence bu yapılan. Hı hı. Burada çocuklar e, hayatında böyle değişiklikler olduğu zaman okulu sınıfını hissederse bu duygu paylaşımını yaparsa aslında iki, o iki yer onun için güvenli bir liman. Çok rahat Tabii. gelip çıkacak. Orada bir yol var o güzergah hı hı. orada sıkılmayacak ya da orada kapalı bir kapı görmeyecek. Bu çok hı hı. önemli bir şey. Belki ailenin e, okula gelip ee, Onu bir sunum yapar gibi tahtaya çıkıp ablalığını anlatması, kardeşinden bahsetmesi ama bunu talep etmesi öğretmeni. Yani Aylin sen kardeşin oldu e, onun bir anlatsana neler yapıyor gibi. Hı. Sınıftaki diğer arkadaşlarına da ablalık rolünü e, yansıtabilmesi anlamında. Bence bu tarz şeyler Hı. eğitimcilerimizin de alanına giriyor. Kesinlikle. Okul reddinde sadece e, anne tek başına bir şeyler Hı. halledemez. O yüzden Hı. eğitimcilerimize çok iş düşüyor Hı. diye düşünüyorum. Zaten bu okul reddi yaşayan, okuldan soğuyan öğrenciler genelde çok uyumlu, uslu, onay bekleyen çocuklar. Hı -hı. Onay bekledikleri için öğretmenin onayını almak da, öğretmen tarafından görülmek de çok önemli. Anne zaten hani ikisini görmek zorunda. Hı -hı. Öğretmen de onaylıyor rolünü. Evet diyor sen abla olduğun çok güzel bir aktivite uygulamamış gerçekten. Hı -hı. Belki yapanlar da vardır bunu. Ee, yani desteklemek lazım. Çocuğun yeni rolünde neler beklediği, neler istediği, nasıl hayal ettiği ee, ne düşündüğü, ifade duyguları ifade Evet mesela benim yeğenimde e, bir müddet kabul etmedi kardeşin olacağını. Hı -hı. Çizmiyordu resimlerde. Hı -hı. Sonra bir gün e, annesinin karnında çizdi bebeği. Hı -hı. Sonra yanlarında çizmeye başladı. Ya yani git gide kabul aşaması bir geliyor. bir Süreç. Hı -hı. Peki kardeşin gelmesi bir etken Hı -hı. okul reddinde. Başka ne gibi nedenler Hı -hı. çocukların okulda reddetmesine Hı -hı. ve okul kaygısını tetikleyen faktörlerden? Evde şiddet varsa, evde huzursuzluk varsa en çok rastladığımız şeylerden bir tanesi bu. Annem iyi olacak mı? Annemin başına bir şey gelir mi? Ya anneme bir şey olursa hı hı. ya da e, aile çok kaygılı bir aile. Kayıplar yaşıyorlar. Bunu çocuğa çok yansıtıyorlar. E, kaybetmekten ya da çocuğun başına bir şey gelmesinden korkuyorlar. Ya da çocuk ya benim başıma bir şey gelirse okulda şeklinde korkuyor ama bu daha az rastlanıyor. Daha çok ben okuldayken annemin babamın başına bir şey gelirse hı hı. bu daha yaygın bir şekilde. Evet. Aslında okul çocuğun keyif aldığı bir yer, çok hoşnut olduğu bir yer. Hatta e, Winnicott diyor ki çocuk okulda olmaktan keyif alır diyor, çok eğlenir diyor ve bundan diyor e, rahatsız olur diyor. İlk defa diyor annesini unutmuştur, aklından çıkmıştır bir iki saat ve bunu bir hainlik olarak hisseder diyor. O yüzden de lütfen diyor eğer çocuğunuza bir şey için kızacaksanız lütfen bu okul dönüşlerinde olmasın diyor. Mesela ben onu geçen gün yapmıştım aklıma geldi birazcık rahatsız oldum bunu okuduktan sonra. Ne yaptın? E, İngilizce öğretmeninden mesaj gelmiş. İşte Yusuf ödevini yapmadı bugün. Bilginiz olsun şeklinde. Benim de haberim yok öyle bir ödev olduğundan. Üçüncü sınıfa gidiyor artık hani kendi sorumluluklarını bilsin. Kendi yüklensin diye sormuyorum da. Ee, okuldan geldi. Merdivenden çıkıyor tam böyle yukarı odasına çıkacak. Anneciğim dedim ödevini yapmamışsın dedim. Ya dedi işte bilmiyorum falan yaptı böyle. Geçiştirdi. Geçiştirdi ama diyor ki çocuk zaten diyor böyle bir e, geciktirir eve gelmeyi geciktirir dışarıda oynar okuldan gelince bir huzursuzluk olur içinde sebebini bilmedi. Siz de bunun üzerine haklı bir sebebiniz dahi olsa çocuğa çıkışmak için çocuğa kızmak için okul dönüşlerini seçmeyin lütfen der bir nikat. Ben de oradan bir dersimi almış oldum. Çok önemli bir evet, şey. Evet çok önemli hiç Buna farkında bir olmuyoruz. bir şey de ekleyelim mi Nur Hanımcığım? Hı -hı. Tamam güzel bu hesap sorma yapayım ama okuldan geldiğinde çocuklara ilk soru sınavın nasıl geçti? Ödevlerin var mı? Hemen ödevlerinin başına geç. yerine Nasılsın? Keyifli geçti mi okul? Neler yaptın anlatsana soruları ilk planda olup ondan sonra ikinci planda bunlar olsa sanki çocuklarda bir vazife gibi hani işe gidiyorum bunu yapmak zorundayım değil. Gerçekten eğlendiği, keyif aldığı ve kendini geliştirdiği, yeni şeyler öğrendiği bir mekan olarak sembolize etsin kafasında okulu. Kesinlikle öyle. Değil bir mi? de orada alt mesaj olarak ne gidiyor? Bugün bana başarı olarak ne getirdin? Hmm. Bir şey ne getirmem bir bana? gibi. Bana ne vereceksin? Bu da aklıma direkt böyle şey geldi. Tuvalet eğitimini getirdi. Ee, kabızlık yaşayan çocuklarımızda Anne bazı anneler ne yapıyorlar? Uzun süre tuvalette oturtuyorlar ve bekliyorlar. Hmm. Bunu yapmayın. 10 yani dakika bekleyin. Yoksa yoktur zaten. Hmm. Ee, süreci uzattıkça bana bir şeyler vermelisin. Hani o e, tuvalet büyük tuvalet eğitiminde o çocuğun bir ürünüdür. Ve onu vermek istemeyebilir tutabilir o yüzden kabızlık yaşanır zaten. Ee, bir yetişkin bir danışan terapiye geliyor altından şey çıkıyor yani mimar adam hep daha fazlasını yapmalıyım hep daha fazlasını yapmalıyım gibi bir iç şeyi var düşüncesi var yetmiyor memnun olmuyor. Altından şu çıktı tuvalet eğitimi verilirken annesi ne şey dermiş benim tuvaletim bitti dermiş annesi dermiş ki bitmedi daha biraz daha yapmalısın altından bu çıkıyor. Doyma gibi değil mi? Sofrada çocuklar e, Ye, doydum evet, diyor doymadım. hayır, o tabak bitecek diyor. Ama sen o tabağı ne kadar yiyeceğini bilmeden dolduruyorsun. Evet. Bunlar hep çocuklarda bir tepkiseldir ama Hı -hı. biz bunu görmeyiz. Anne başarı odaklı. Yedirdim, tuvalet alışkanlığını da verdim. Oo ben mükemmel anneyim. Hı -hı. Bu iç e, güdüyle bir hareket ettikçe bu çocuklar ne olacak tabii ki ileride? İstediği kadar mimar olsun. Çok e, böyle iyi yerlere gelsin. Doktor olsun. Öğretmen olsun sağlıklı bir psikolo psikolojik e, kostümü yoksa e, bir işe yaramayacak o diplomalarda. Güçsüzleşecek bir seans odasında çıkar genelde o güçsüzlüklerde Aynen. değil mi? Ya Bir de ne oluyor mesela e, yemek yeme ve tuvalet çocuğun iradesinde olan bir durum. Hı hı. Yani zorla siz çocuğun ağzına... Kaşığı sokarsınız ancak bu da işgaldir. Tuvaletini de zorla alamazsınız. O zaman ne oluyor? Zaten yemeğiyle ile ilgili ve tuvaletle ilgili bir sıkıntı geldiği zaman direkt anne çocuk ilişkisine bakmak istiyorum ben. Çünkü anne çok işgalci, çok müdahaleci. Sen işte daha doymadın, hı hı. işte tuvaletin bitti dediğini hayır bitmedi biraz daha yap şeklinde işgallere maruz kalıyorsa çocuk ne yapıyor? Ya uyumlu olacak ya da sahte bir kendilik geliştirecek. Yani karşımdaki ne istiyorsa ben onun, ona göre davranmalıyım şeklinde bir karakter geliştiriyor orada. Eğitim hayatında da kendi inisiyatif alamayarak anne ödevlerini kontrol ediyor sürekli. Notlarını kontrol ediyor. Sürekli hafiye gibi başında ittire kaktıra bir okul süreci, eğitim süreci geçebiliyor. Bu da sıkıntı doğuruyor. Peki a kardeşin gelmesi dedik. Aile içerisinde şiddet ve annenin sağlığından endişe ediyorsa çocuk yine okulu reddedebilir. Başka hangi faktörler var? Sıralamış olanım ikinci maddemizdi bu. Evet. Ikinci benim başıma bir şey gelirse okulda güvenli bir ortam değil anne baba çok izole bir hayat yaşıyorsa hiç kimseyle görüşülmüyorsa sosyal hayat yoksa o zaman ne oluyor? İç ortam güvenlidir dış ortam tehlikelidir. Okulda bir dış ortam okulda sosyalleşmenin yaşandığı bir ortam o zaman ne olacak? Ben temkinli olmalıyım çünkü şu an sığınağımdan çıktım hı hı. ve mümkünse geri dönmeliyim. E bu sefer anne ne yapıyor? İşte çocuğun karnı ağrıyor vesaire sıkıntıları var. E, okuldan gelip alıyor. Hı hı. Ya da işte bunu gerçekten fiziksel bir durum olarak düşünüyorlar. Evet. Okuldan alıyorlar. Çocuk sonra bunu sürekli yaşamaya Aynen. başlıyor ve gerçekten karnı ağrıyor ama fiziksel bir durumu yok. Psikosomayı. Bedenselleştiriyor evet. Hı hı. Orada e, annenin hani okuldan okuldan almaması gerekiyor. Yani almaması gerekiyor derken e, tabii ki ilgileneceğiz e, ama e, yarın okula gitmesen. Hı hı. Ya da işte birkaç nokla gitmeyebilirsin şeklindeki tavizkar tutumları çocukta da bunun daha çok böyle kronik hale gelmesine sebep oluyor. Diyor ki o zaman ben durayım. Hı -hı. Sığınaktan evet. çıkmayayım. O zaman kendini güvende hissetmemesi Hı -hı. üçüncü faktör. Belki çocuktan aileden ve çevreden kaynaklanan tabii ki faktörler Hı -hı. var mevcut. Ee, şey de olabilir mi faktör biri? Çocuktan o beklenti, başarı duygusu, Hı -hı. E, orada sınavların oluyor olması, diğer arkadaşlara kıyaslandığını hissetmek. Hı -hı. Ailede de kıyaslanıyorsa bir beklenti varsa kuzeyde. Kız anneleriyle kıyaslanmışsa, komşu çocuğuyla kıyaslanmışsa, e, okula gitti bak şu puanı aldı gibi biraz e, daha pragmatist baktığımızda biz okul hayatına not işte takdir belgesi, teşekkür belgesi gibi ee, okumayı sökme olayı, başarı bekleme bunlar da çocuğa kaygı uyandıran faktörler olur mu? Çocukta disleksi olabilir, farklı bir sıkıntı, olabilir. öğrenme güçlüğü olabilir ne yapacak o zaman yaşıtlarından bir adım geride zorlanacak çok zorlanacak. Ya şöyle düşünelim nasıl biz bilmediğimiz bir dili öğrenirken zorlanıyoruz ya da bir takım hayatta zorlandığımız şeyler var. Zorlanan şeyden insan kaçar. Yapabildiğini daha çok yapmak ister. E çocuk da ne yapacak? Zorlandığı şeyden kaçmak isteyecek. Okul, okul zorlandığı alan. Bir şekilde görülmesi lazım, onaylanması lazım. Okulda bu onayı alamıyorsa o zaman okula gitmekten geri duracak. Hı -hı. Öğretmen faktörü çok önemli. Yani destekleyen bir öğretmen var mı orada? Hı -hı. Eğer çocuğun zorlandığı noktayı görüp bununla ilgili bir destek oluyorsa çocuk o kadar hani okuldan geri durmuyor. Evet. Ama bu da hani okul reddi de çözülüyor bir şekilde. Yani evet. ilk başlarda çok yoğun oluyor. Hı hı. E, hiçbir çocuğun okula hani gitmediği öyle kaldığı görülmemiş. İlk başlarda varsa, şey, yani başlarda. okula yine ilk adımlarda bunlar daha kolay çözülüyor. Ve ergenlik girişi evet. girişinde. Zorlanıldığı noktalar yine okul reddi, okul reddi ve kaygısı hı hı. lisede çünkü böyle bir danışan vardı. Hı hı. Ee, bir zorbalığa hı hı. maruz kaldığında. Ortaokulda da olabilir. İlkokulda dahi olabilir. Bir arkadaş tarafından reddediliyor, aşağılanıyor, alay ediliyorsa, öteleniyorsa bu çocuk okula gitmek istemeyecek. Çünkü okul çocuklar için aynı zamanda bir sosyal alandır. Aynı zamanda arkadaş ilişkilerinin kurduğu ilk ana, ana vatan gibi kreşten sonra değil mi? İkinci ana vatan. E çünkü biz ne yapıyorduk? İlkokulda arkadaşlarımızla görüşeceğiz diye yani daha çok. İlk dersler ikinci planda oluyordu. Şimdi arkadaşların özlemedin mi diye sormuyor muyuz çocuklara? Böyle bir zorbalıkla karşılaştığında etken olabilir. Tabii zorbalık e, ne oluyor zorbalıkta? Aşağılama oluyor, hakaret oluyor, değersizleştirme oluyor. Zaten Şiddet. bu okul reddi olan çocuklarda hani daha çok uyumlu olma, sessizlik, içine kapanıklık, daha böyle sakin bir mizaç gördüğümüz için bu çocuklar bazen bu zorbalığa karşı koyamıyorlar. Evet. Ya da e, öğretmenden gerekli desteği alamıyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar. Bu sefer ne, ne olacak? Okuldan uzak duracak çünkü kendini ezdirmemek için ya da işte zarar görmemek için bir şekilde e, uzaklaşması gerekecek. Bir de e, ergenlik dönemiyle birlikte ne geliyor? Değer görme, beğenilme, onaylanma, başarılı hissetme e, tüm bunlar hepsi beraberinde geliyor. Bunlardan birkaç tanesi eksik olunca çocuğun zaten okuldan uzaklaşmak için Hı -hı. sebebi olabiliyor. Bunlar ana kaynaklar. Hı -hı. Peki Genel itibariyle biraz sorulara şöyle bakayım. Ee, birkaç soru alacağım ama biz okul kaygısı ve yaşayan çocuklar varsa anne olarak anneye düşen görevler eğitimci olarak eğitimcimize, öğretmenimize düşen görevler neler? Hatta ben burada üçüncü bir kapı daha açmak isterim. Bir sınıf arkadaşına bile düşen bir şeyler olabilmeli. Tabii. Yani değil mi? Bir sıra arkadaşı. İlkokul şahlarında evet. Hı hı. E, ne zaman bir destek almalı? Bunlar bence merak konusu izleyenlerimiz hı hı. tarafından. Nasıl yaklaşmalı? Anne ve baba ilk başta buradan başlayalım. Hı hı. Öncelikle hani çocuğun bağımsızlığını teşvik edici bir yaklaşım olmalı. Hı hı. E, bir de bu konu çok fazla konuşulmamalı. Yani çocuğun duygusunu alacağız, neler hissettiğini onu dinleyeceğiz. Ama odak noktası bu konu olursa ki aileler başarıya çok önem verdikleri için ne yapıyorlar? Bir gün bile geri kalması, yaşıtlarından geri kalması demek. Evet. Özellikle de sınava hazırlanıyorsa, e, önde bir takım önemli e, durumlar varsa bu sefer ne olacak? Çocuğa yükleniyorlar. İşte bak geride kaldın. Gitmediğinde okula cezalandırıcı ve reddedici bir tutum gösterebiliyorlar. <gülüyor> e, suçlayıcı olmadan, reddedici olmadan... Çocuğun duygusunu anlayarak, onu alan tanıyarak senin için ne yapabilirim? E, ne yapsak mesela kendini daha rahat hissedersin? Hı hı. Neler senin için sıkıntı veriyor? Evet. Zihninden geçen düşünceler, duyguları e, bunları hissettirerek ve dediğim gibi bu konu üzerine çok durmayacak. Bazen bazı konular o konunun üzerine durmadan ama farklı bir şekilde çocukla vakit geçirerek, işte onu destekleyerek e, ya da ona özel vakitler ayırarak. Onunla doyurucu şeyler yaparak çözülebiliyor Hı. bazen çünkü çocuğun ailenin yanında olduğunu hissetmesi onu sevdiğini hissetmesi değer gördüğünü hissetmesi de birtakım güçlükleri yenmesi için çocukta bir özgüven oluşturuyor. Hı. Ailenin onu umursamadığını hissetmek yani ha okula gitmiş ha gitmemiş ya da işte ne var canım zamanla geçer şeklinde bir kaygısız kayıtsız tutumu çocukta özgüveni daha çok e, düşürüyor. Özgüven düşüklüğü de zaten yaşıtları arasında bir takım böyle zayıflık olarak algılanabiliyor. Çocukta bir takım sıkıntılar olmuş olabiliyor. Mesela bir danışanım vardı işte tikleri var. İşte biraz takıntılı davranışları var, ritüelleri var. Çocuklar çok acımasız. Hı hı. Çocuklar fiziksel olarak bir engeli tabii, varsa, direkt yüzüne vururlar. özgü kullanıyorsa, hı hı. diş teli varsa, kulakta işitme cihazı takıyorsa bu tarz şeylerle de maruz kalabiliyorlar. Tabii. O yüzden burada da öğretmenlere rol düşüyor. Hı. Farklılıklarla yaşayabilmeyi öğretmek. Farklılıkları parmakla gösterilecek kötü bir durum olmadığını daha çok kabul etmemiz gerektiğini gösterecek bir takım işte takım oyunları olabilir. Oyunla yapmak yani ama konuşarak olmuyor bir şeyler. Hani bunu... Evet faaliyetle, aktivitelerle göstererek çocuklara yaşatmak gerekiyor, deneyimletmek gerekiyor aslında. Çok önemli. Ee, evde eğer yani çocuğunuzda böyle bir sıkıntı varsa, belki oyunlar işe yarar. Ne, hangi yaştan bahsediyorum? 6-7 yaşla. Ee, bir oyun oynarken e, oradaki bir kamyonu, Hı -hı. bir tavşanı, bir bebeği konuşturmak, e, okul sınıf yapmak oyunda. Hı -hı. E, sınıfta nereye otursun demek. Mesela çocuk burada kendini ön sıralarda mı yoksa arka mı oturacak? Aslında o oyunda kullandığı oyuncak, o materyal kendisi. Evet. Ee, oyun burada çok şey anlatır. Tabii. Çocuk oyunla söyler duygularını. Belki anne burada bir oyun kurmak, bir evcilik oynamak, ee, okula gitmek istemiyor mu acaba bir sormak Hı -hı. istemiyor diyecek. Ne kadar daha gitmeyecek, hiç gitmeyecek gibi bir sürü şey söyleyebilir. Ee, acaba neden okula gitmek istemiyor niye sıkılmış bu tavşan okula gitmekten gibi hı hı. bunu ama yüze parmak sokmadan yani hı hı. 7 yaştan sonra çakabilir bunu hı hı. çakmak da böyle anlamak anlamında kullanım Argo terim kullandığım için kusura bakmayın <gülüyor> çok rahatız terapi odasında ee, anlayabilir o yüzden biz ne yapacağız göze parmak sokmadan e, duygularını anlayabilmek hı hı. okulda onu rahatsız eden şey ne hı hı. kaynağı bulabilmek ve kaynağı kurutabilmek şu da çok işe yarıyor Okul bahçesinde hafta sonları gitsinler okul bahçesinde paten şu an bilmiyorum ya bizimkilerde hmm. çok revaçta paten e. sürmek. No. E, paten kaysınlar okul bahçesinde. Hmm. Okulun olmadığı zaman da okulun eğlenceli bir şey. Beynimizde linkleme yani birbirine bağlantılandırma var. Mesela sigarayı kötü bir şeyle böyle bağlantılandırırsam bir daha içmek içmek istemezsiniz. Ya da işte kötü bir ortamda böyle kötü güzel bir şey yiyorsanız bir daha onu yemekten soğuma, soğumaya başlayabilirsiniz. Hmm. Kötü şeyleri de kötü şeyler çarşımı yapıyorsa onu iyi bir şeyle birleştirerek okul bahçesine paten sürmek gibi okulun parkı varsa o parkta hafta sonu sallanmak gibi Hı -hı. zevkli aktivitelerle okulda sevdirebiliriz. Okul sadece hafta içi gidilmesi gereken zorunlu mecburi bir yer değil. Hı -hı. Bak eğlene de biliyoruz okulda şeklinde Hı -hı. mesaj vermek de çok önemli. O zaman oradaki faaliyetlere katılması Hı -hı. E, hani böyle seçmeli dersler vardır eğlenceli e, ne bileyim bir müzik dersi bir enstrüman çalmak Hı -hı. orada bazı faaliyetler vardır. Resim, kursu bazı okullarda hani bizim dönemimizde öyleydi. Şimdi de vardır eminim. Kurslar açılır. Hı hı. Hafta sonu cumartesi olur ya da hafta içi bir gün okuldan sonra işte 6'ya kadar süren bazı kurs bu okulla bağını kuvvetlendirir. Hı hı. Bu çok güzel bir tavsiye Teşekkür ediyorum ayeten bunun içinde. Peki adım adım Tabii. insana gelen sorulara bir başlayalım. Sonra bu e, hani spesifik sorular, hı. aileye özel sorular olacak. Belki aileye özel tavsiyeler vereceksin e, Nur Hanım. Hı hı. Peki adım adım insan, Instagram Hesabına şöyle yorumlardan başlayalım. Mesela demiş ki Büşra Bilgiç. İlk defa canlı yayından izliyorum hocam. Sizi enerjiniz aşırı seviyorum. Rabbim güzel yayın nasip etsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Anne olmadan önce diye devam etmiş aynı izleyenimiz. Anne olmadan önce birçok konuya sizin programınız sayesinde yüreğime ışık dokunup ışık oldunuz bana. Ben de aşırı heyecanlıyım sizin öğretmen, <gülüyor> öğretmen aşkınıza. Teşekkür ediyorum. Hayran olduk. Hayranlıklarını, güzel dileklerini iletmiş. Soruya geleceğim. Soru şuradaydı. Ayrı ayrı yorum yazmış. İlk soru sorma şerefine nail olduğunu <gülüyor> yazmış. Kardeşim disleksi ve özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci. 10 yaşında ve okula zorla etüde zorla gidiyor. Okula da zorla etüde de zorla gidiyor. Nasıl bir yol izleyebiliriz? <gülüyor> Böyle bir handikap karşısında ne söylersiniz? Ee, kendim tecrübelerimden yine aklıma geldi. Birinci sınıftayken ben N'leri ters yapardım. R'leri de ters yapardım. Hmm. Ve ben bunun... Ve ailem de tabii ki öğrenme güçlü olduğunu bilmiyorduk. Hı. Öğretmenim de fark etmiyordu. Ve çok zorlanırdım ben. Bazen azarlanırdım bundan dolayı. Eğer bir şey yaptığınızda suçluluk hissediyorsanız, azarlanıyorsanız, başarısız hissediyorsanız ayaklarınız geri geri gider. İstemezsiniz orayı. Zorlanırsınız. Öğretmenle konuşulabilir. Ya da e, çok güzel böyle özel eğitim veren ya da işte bu konuyla ilgili çalışan rehabilitasyon merkezleri var. Devlet desteğiyle de ücretsiz eğitim almaları mümkün. Oralardan faydalanabilirler. Hı hı. Özel öğrenme güçlüğüyle çalışan bir uzmandan özel dersler aldırtabilirler. Çünkü e, hani şu olur ya bir şeyde zorlanırız sonra onunla alakalı şeyleri de genelleyip de uzak dururuz ya hı. olmasın eğitimden soğumasın çocuk. Hı hı. Başarısız hissetmesin kendisini. Mutlaka bir özel ders desteği alsınlar Evet. Diyeyim. Tabii çocuğun buraya zorla gitmesi özel ders aldığı kişi muhtemelen e, tüklere de gidiyor. Hı hı. O aldığı dersi nasıl verdiği hocanın. Tabi yaklaşım, yaklaşım, yaklaşım çok önemli. Okulda nasıl yargılanıyor? Burada sizin bir ayağı olan Nur Hanım da bahsetti ya eğitimcilerden destek almanız ama bu şey desteği değil ya işte öğrenemiyor öğretsene değil. Psikolojik destekten bahsediyoruz hı hı. biz. Bu değil mi önemli olan o güveni duyması, özgüveni pekiştirecek şekilde yaklaşması. Bu çocuk sadece disleksiyle problem var. Başka ne de iyi mesela değil mi? Evet. Olarak, özel bir bağ kurarsa eğitimcisiyle değil mi? Hı hı. Daha güzel yol alınabilir diye ben de düşünüyorum. Ee, mesela bir danışanım e, piyano dersleri almaya başlamıştı hı hı. ve inanılmaz sevdi. E, piyano, desteği, e, piyano dersleri onun özgüvenini arttırdı. E, sınıfta sürekli dışlanıyordu. Bir gün işte e, bir sınıfı ork getiriyorlar. Herkes çalıyor sıra ona geliyor o çalıyor. Herkes şaşkınlıkla dışladığı çocuğun nasıl böyle becerikli çaldığını herkesin iyi çaldığını görüyor. O onun bir dönüm noktası oldu. Yani çocukların eline kendilerini gerçekten değerli ve iyi hissedecekleri bir şeyler vermek gerektiğine inanıyorum ben. Yeterlilik duygusunu ifşa edebilmek evet. değil mi? Başarılıyım hissini bir şekilde bir şeylerden tatmalılar. Bu sanat olabilir. Dersler haricinde farklı alanlar olabilir, spor olabilir, nerede yetenekliyse biraz çocuğumuzu tanımak gerekiyor ve biraz da destek olmak gerekiyor evet. tanıyarak. Bunlar çok önemli. Pekala Esma Hanım'ın yayınlar efendim demiş. teşekkürler. Benim kızım bu sene okula başlayacak, hevesli gibi ama bana da çok bağlı, çok naif yapısı var. Benden ayrılamaz diye tedirgin oluyorum, ona bulunacağı ortamı nasıl anlatabilirim demiş. Evet Nuranım nasıl anlatabilir bulunacağı ortam Ayrıca bulunacağı ortam hakkında siz ne düşünüyorsunuz Esma Hanım ben onu merak ettim. Şimdi burada bulunacağı ortamı stre... zaten bulunacağı ortam derken çok böyle ekstrem kaygılı stresli kıyaslanacak bir yer değil aslında okul. Bulunacağı ortamı nasıl anlatacağım bence ana fikir olarak vermiş ama ayrılamayacağını düşünen anne var. Az önce programın başında anne annenin kaygısına da... kaç yaşta? Ee, bu sene daha yeni başlayacak. Eylül'de muhtemelen ilkokula başlıyor. Yeni okula Birinci başlıyor. Sınıf. Hı hı. Birinci sınıf. Daha önce okul geçmiş olup olmadığı çok önemli. Ee, daha önceki ayrılıklarında nasıl tepki verdi? Nasıl bir ayrılıktı? Annenin duygusu nasıldı? Şimdi de yine aynı duygusu üzerinden şekillenen bir çocuk olacak. Yani çocuğa sözler olarak çok bir şey vermemize gerek yok. Hani tabii ki bir şeyler söyleyeceğiz ama... Çocuk deneyimleyerek yaşayacak bazı şeyleri yani siz bulunca ortamı nasıl anlatırsanız anlatın e, hiçbir şey ifade etmiyor. Çocuk onu gidecek ve deneyimleyecek. Anne burada önceden tedbirli olmak istiyor sanırım. Hı hı. Tedbir de kaygılı insanın yapacağı şeydir. Biz ne zaman tedbir alırız nasıl tedbir alırız geleceği düşünerek tedbir alırız. Demek ki geleceğe odaklı bir anne var. Bu da kaygı demektir. Anne ne kadar sakin olursa çocuk da o kadar sakin oluyor. Anne ne kadar güvenli olursa çocuk da o kadar güvenli oluyor. O yüzden e, annenin bu hani koruyucu, rehber işlevini de göz önünde bulundurarak kendi duygularıyla ilgili bir çalışma yapması gerekiyor. Hı hı. Önce kendi duygularını, düşüncelerini bir e, analiz edip ben şu an ne hissediyorum? Biliyor musunuz bu e, okul reddi kaygısı yaşayan çocukların anneleriyle bir inceleme yapıyorlar. Yüzde ellisinin benzer kaygıları olduğunu buluyorlar. Yani onlar da okul reddi kaygısı yaşamışlar. Yani Esma Hanım siz çocuğunuz okula başlayacağı için kaygılısınız ve bu kaygı çocuğunuza Hı. geçiyor. Önce Nuran diyor ki siz rahatlamayın. Acaba Esman kendisi yaşamış mı ilkokula başlarken böyle bir kaygı? Peki çok güzel sorular var hmm, devam edeceğim güzel teşekkürler okumuyorum sorular varken sağ olasınız çok destek olmanız bize yayını beğenler yazmışlar efendim katkı sağlıyoruz bu şekilde. Peki ben halayım demiş bir izleyenimiz biri erkek biri kız yeğenim var erkek yeğenim 4 yaşında abi olduğu kardeş gelince kreşe verdiler. Öykümüzle çok benzer. Abi kardeşini çok kıskanıyor. Onu kızdırıp ağlatmaktan zevk alıyor. Anne baba da devamlı abiye yükleniyorlar. Yapma etme diye. Kız zaten biraz cazgır cadı ben de oğlanın ezildiğini düşünüyorum. Hı hı. Oğlan da içli içe kapanık yani erkeğin ileriki hayatında mücadeleci tutunu koparan biri olması için anne babalar neler yapmalı veya yapmamalı Tuba Hanım. Ben babaya bazen erkeğin üzerine oğlunun üzerine çok gitmemesini söylüyorum demiş. Bir hala e, bu anlamda yakınıyor. Evet. Evet ne söylersiniz? Bazen sen ablasın, sen abisin şeklinde çok aşırı sorumluluk yükleyebiliyor anne babalar. Orada çocuk rahatsız edici bir şey yapıyor, kardeşini rahatsız ediyor. Peki buradan ne elde ediyor? Anne babanın bakışını ve sözlerini elde ediyor. Hı. Hani derler ya reklamın iyisi kötüsü olmaz diye. Yani bir şekilde ben görüleyim de o ihtiyacımı karşılayayım ama nasıl olduğu umurumda değil. Bu davranış bozukluğuyla da olabilir. Farklı türde de olabilir çünkü ancak bu şekilde görülebiliyor. Anne baba dikkat etsinler. Acaba çocuk bu hareketleri yapmasa ne zaman oğullarını görüyorlar? Hmm. Hala olarak da belki buna dikkat çekebilir biraz. Hani özel vakit geçirmeleri hususunda bu rahatsız edici davranışları kardeşine yapmadan da çocuklarını görebilme, onaylama, görünme ihtiyacımız hepimizin çok fazla. Yani evet. şu an... Instagram'a baktığımız Instagram'a sosyal medyaya baktığımız zaman söyleyebiliriz? Bizde Instagram hesabımız <gülüyor> diyoruz. Marka reklam reklam vermedim. Buyur. Ee, sosyal medyaya baktığımız zaman iki grup insan göreceksiniz. Kendini gösterenler ve bir başkasını izleyenler. Bir başkasının hayatını izleyenler. Yani teşhirciler ve röntgenciler diye biraz böyle ağır kaçacak ama bir taraf göstermek, görülmek istiyor. Diğeri de görmek istiyor. Hı hı. Şimdi kendini göstermek isteyen tarafta anne tarafından görülmemenin eksikliği var. Ee, bir şekilde i̇şte görüneceğiz. Hı hı. Bir şekilde onaylanmak istiyoruz. Evet. Bu iyi gelen de bir şey insana. Çünkü hani hayatta eğer bunu alamadıysak bunu bir şekilde almak zorundayız. Çocuğumuzun ihtiyacı da görülmek, onaylanmak. Bunu rahatsız edici davranışları olmadan yaparlarsa azalır. Evet. Hatta 15 dakika vakit geçirseler Rahatsız eden çocuklarla o rahatsız edici davranışlar çok azalıyor. Evet. Şimdi bir diğer soru yurt dışından bizi izleyen tabii ki izleyenlerimiz var. Ee, bu da çok hoşuma gidiyor benim. Merhaba benim bir sorum var yurt dışında yaşıyoruz demiş. Tüm gurbetçilerimize selam gönderelim bu vesileyle. Çocuklarımızın ilkokul deneyimi çok zor bir süreç bizim dil Problemimizden, probleminden kaynaklı olduğu için nasıl bir yol izlemeliyiz? Gitmek istemiyorlar, yalnızlık yaşıyorlar. <gülüyor> çok da güzel, o kadar güzel bir soru ki çok teşekkür ediyorum bunu paylaştığınız için. Nur Hanım, buyurun. Aslında çocuklar belli bir yaşa kadar çok kolay dili öğrenebiliyorlar. <gülüyor> ee, acaba hani kaç yıl olduğu hikayeyi detaylı da bilmek gerekiyor. <gülüyor> ee, Yeni gitmişse, dili hakim değilse onu istiyorum. Çünkü dil problemimiz evet. var diyor. <gülüyor> dili hakim olmayan bir gurbetçinin çocuğu Almanya'da iyi, okula başlıyor. Evet. Biz bunu buradan tabii söyleyebiliriz. Siz de deneyimlemişsiniz. Ben kendimle değil yani kuzenliğimden biriyle deneyimledim. Gerçekten çok büyük sonuçladı. Işte. çünkü şu da var biz diyanet bunu söyleyelim Nur Hanımcığım, burada sen de yardımcı ol. Din görevlisi olarak yurt dışına giden din adamlarımız var bizim. Şimdi bu insanlar oraya hizmet götürüyor ve ne yapıyorlar? Burada ortaokulda, ilkokulda, lisede çocukları ile birlikte gidiyorlar. E bu çocuklar sıfır dille, Almanca yok. E yeni bir ülke, yeni bir okul ve onlar adaptasyon sorunu çekiyor. Ciddi anlamda onların bu anlamda desteğe ihtiyacı oluyor. Tam da böyle bir durum bence bu tarz. Evet. İlla din olmak zorunda değil ama ben bunu çok ıı, Hı -hı. yaşayan yakında bizzatı gözlemlediğim için söylüyorum. Aşıldı problem ama çok ciddi sıkıntı Hı -hı. yaşıyor aileler. Hı -hı. Böyle durumda değil sorunu var ve yabancı bir ülkede okula başlayacak. Okulu evet. reddediyor. Ne önerirsin? Kısa ve öz ıı, isteyeceğim çünkü vaktimiz daralıyor. Öyle mi ne çabuk geçti. Evet. Biraz daha soru alalım evet. ama. Hı. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Dille kalsa iyi, kültür de farklı, ortam da farklı, her şey farklı, saç rengi farklı, göz rengi farklı. Bu sefer ne oluyor? Ee, anne babanın duygusu neyse yine onun çocuk alacak. Yani e, orada adaptasyon kabiliyeti ailenin ne kadar yüksekse, problem çözme becerisi ailenin ne kadar yüksekse çocuğa da bu yansıyacak. Aile ne yapacağım ben, bunun üstesinden nasıl geleceğim diye bir kaygıyla birdenbire böyle bir yükseliyorsa kaygı seviyesi. Çocuk da o kaygıyı yaşayacak ama çocuklar yetişkinlere göre daha çabuk adapte oluyorlar. Çünkü onların kafalarında, zihinlerinde yetişkinler gibi büyük büyük yargılar yok. Ya da işte kabul edilmeme, kabul edilmeyle alakalı, karşıdaki insanla alakalı çok fazla yargılar daha henüz oluşmadığı için daha çabuk kabul ettiriyorlar kendilerini, daha çabuk adapte oluyorlar. O yüzden bu geçiş süreçlerinde belki de hani kültürel farklılıklar hiç yaşanmamışsa hep böyle doğduğu yerde kalıp hep oradan çıkıp bir de gittiyse tabii ki zor olacak ilk başta. Adım adım yavaş yavaş bir şekilde hani kültürün güzel taraflarını göstererek işte bir keşif gezileri olabilir... Siz bulunduğunuz ülkeyi, ortamı sevince çocuklar da sevecekler. Hı hı. O ülkede sevilecek, tutulacak bir yer, bir şey bulmak zorundayız. Mesela ben de Kıbrıs'ta okudum. Ee, i̇lk gittiğimde tabii anne babadan ayrılmanın kaygısı ne biçim bir yer, ne kadar kötü falan gibi yaklaşıyor insan. Sevmiyoruz. Sonra sevilecek noktalarını buldukça, özdeşim kurdukça bağınız kuvvetleniyor, artıyor. Çocuğa da orayı benimsetmek için seveceği noktaları aile oluşturacak, aile bulacak. Hı -hı. Orada bir amaç ve gayenin olması Hı -hı. da önemli. Peki hala ismimi söylemeyin demiş bir izleyemiz. Söylemiyorum Duban merhaba. Aynı okulda okuyan iki çocuğum var. Oğlum okulda çok başarılı bütün öğretmenler tanıyor. Hı -hı. Kızım da başarılı yalnız sürekli öğretmenlerin abiden bahsetmesi onu üzüyor ya da abinin başarısından bahsedilmesi. Bu yüzden kızımda güvensizlik oluştu. Denemelerde yazılılarda demiş ama bu kadar yazmışsınız ya da ben bu kadar görüyorum. Böyle kıyaslamalarda çocuklardan, kardeşlerden biri de red oluşabiliyor. Burada ne söylersin? E, bunu ifade ederken bile, tarif ederken bile bu derdi, sıkıntıyı hı hı. bir şekilde yine karşılaştırma yapmış oluyoruz. Yani şu an biz bile o karşılaştırmayı öğrendik mesela. E, çocuk rekabete giriyor. Tam da rekabetsin arttığı yaşlar, gizli dönem dediğimiz böyle rekabetin arttığı başarının ön plana çıktığı, özellikle bizim ülkemizde sınav başarıların çok önemsendiği bir yerde... E, ya bir şekilde herkes bir imtihanın içine düşüyor. Hı hı. Yani bu kızımızın imtihanı da rekabet ve rekabete dayanabilme. Eğer içine kapanık, sessiz, sakin bir çocuk değilse rekabetin üstesinden geliyor, baş edebiliyor. Hı hı. Bundan çok sıkıntı yaşamıyor. Daha çok çok uyumlu, sessiz, sakin çocuklar duygularını içinde yaşıyor. Hı hı. Ee, bununla ilgilen hani ne düşünüyor? Ee, çocuğun duygusu ne çok öğrenmek isterdim, görmek isterdim. Öğretmenlerle konuşulup hani bunu çok belirtilmemesi, bunu çok üstüne durulmaması. Çocuğun bu i̇şte konuda hassas olduğu. Aynı sınıfta, aynı kulvarda bile değil bu yarış. Çok acımasız bir kıyaslama evet. ya bu. Yani öğretmenlerden bunun gelmesi ya da böyle hissetmesi çocuğun. Belki de çocuk böyle hissediyor. Öğretmenlere böyle bir kıyaslama yok. Çocuğun kendisi böyle bir hissetme Hı -hı. içinde, his içinde olabilir. Öğretmenlere bir çağrı bulunalım mı? Çocukların... Tamam. E, Çok da dil... yüklenmek istemiyorum ama... <gülüyor> şöyle çağırdı da Sevgili eğitimcilerimiz başımızın üstünde yerleri var. Hele bu pandemi sürecinde Hı -hı. anneler ve ebeveynler nasıl anladı biliyor musunuz sizin kıymetiniz Yani evde 3-5 çocukla, 3-5 diyorum 5 Çok çocuğu zor. olan da var. Baş edemiyor. Siz sınıfta 25-30-35 bilmiyorum hani sınıfların sayılarına göre o kadar çocuğu zapt etmeye çalışıyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz. O yüzden kıymetli eğitimcilerimiz kesinlikle hı hı. yerleri dolduramaz. Tıpkı e, sağlık çalışanlarımız gibi pandemi sürecinde yükünüz arttı. Fakat hı hı. benim nacizane önerim e, eğitimcilere bu anlamda çocuklarımızı e, onore ederken, takdir ederken notları üzerinden değil de davranışları hı. üzerinden takdir etmek Hı -hı. Sanırım diğer çocuğun da bunu yapabileceği yani davranışlarımız gelişebilir yapılabilir sayılar rakamların üzerine çıkmamız gerekiyor bu anlamda. Erdemi, ahlaklı oluşu, saygısı, duruşu, Hı -hı. karakter özelliklerindeki o olumlu yanları öne, ön plana çıkarmak olumsuz yanını da teşvik edecek. Yani çok inatçı bak onu yapamıyor ama yaptığı inatçılığı burada çok işe yaradı gibi Hı -hı. orada olumsuz özellikleri barışma ve bunu da doğru kanalize edebilmesini sağlayacak doneler, sihirli cümleler sizin dudaklarınızdan çıkmalı Hı -hı. diye ben. Kötü bir şey söylemedim. Nurhan'ın da ben bir şey söyleyeceğim ama o korkuyor. Başıma şimdi iç açacağım. Geldim yine bir şeyler söyleyecek. Ben de programda. Öyle bir şey yok artık. Öyle bir şey yok. Ben tüm izleyenlerimle, tüm eleştirileri, kesimdeki eleştirileri barıştım. Her şeyi söyleyebilirsiniz bana artık. Söyleyemiyorum. Son olgun, soru gelsin. Bu da olgunluk gerektiriyor zor mu? Şey. Kesinlikle daha zaman gerektiriyor. Pekala. Selamünaleyküm demiş. Bizden son sorumuz tamam. Oğlum 6,5 yaşında. Şu anda bir caminin okul öncesine gidiyor ve hiç ders çalışmak istemiyor. Bir de sabah okula gitmek istemiyor. Hatta birer online eğitime falan girmek istemiyordu. Karnım ağrıyor ve bunun bahaneler uyduruyordu. Okul bitince de bir daha gelmek istemiyor. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Son soru Genel bu soruyla beraber genel bir değerlendirme yaparak programı kapatalım Onur Hanımcığım. Son iki dakika. Hı hı. Ya okul öncesi ve ders bana çok zıt gelir her zaman. Okul öncesi demek okuldan önce demek yani hani orada eğlenecek, keyif alacak. Arada da bilgiler sıkıştırılacak. Yani ödevlerle gönderilmesi, çocuktan ödev beklenmesi, ders beklenmesi çok benim... E açıkçası onayladığım bir şey değil eğlenecek öğrenecek sadece orada öğrenmesi gereken şey ne kural disiplin uyum sağlama sınıf düzeni biz bunu bekliyoruz çocuktan ve belli hani bir takım sınıfta durabilme şeyleri öğrenmesi becerisini kazanmasını istiyoruz o yüzden dersleri yapmaması çok önemsenmesi gereken bir şey değil e çok telaşlanmasınlar. Sadece kurala ve topluluğa uyum sağlıyor mu? Sırasını bekliyor mu? Ya da işte herkes otururken ayakta mı geziniyor? Bunlar daha önemli bence. Son araya şunu sıkıştıralım. Hı -hı. Ders çalışma ile alakalı çok soru gelmiş. Hı -hı. Çocuk ders çalışmıyor benimsemiyorsa okul reddediliyor gibi algılınıyor ama ha, evet. okulu sadece notlardan Hı -hı. ve sınavlardan ibaret saran bir ebeveyn için evet öyledir. Ama okul sadece not sınav ders mi? Değil kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim benim oğlum teneffüsler için okula gidiyor yani. yani, <gülüyor> yani hepimiz öyle değil miydik? Yani evet. okulda arada ne yapacağız? Bunları düşünerek yani motive eden şey arkadaşlık ilişkisi sosyal evet. ilişkiler. Derste beraberinde gelir. Eğer derste sıkıntı varsa diğer alanlarda sıkıntı vardır. Ben her zaman şunu söylerim hızlı konuşurum ama bitiyor diye. Evet. Bir aile neye önem veriyorsa çocuk onu oradan vurur. Evet. O yüzden başarıya çok önem veriyorsanız çocuk oradan vuruyorsa sizi vardır bir eksik bir tamamlanması gereken nokta. Evet çok teşekkür ediyorum Hı. Nur Hanımcığım. Şu ben de teşekkür katkılarınızdan ederim. katkılarınızdan dolayı Adanalardan geldiniz buralara. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür İnşallah ederim. Başka bir başka programda başka bir konuyla yine ağırlamak isteriz size. Ve efendim bugün de adım adım insanın sonuna geldik. inşallah diyoruz ya hani hayatta hiçbir sokak çıkmaz değildir. Her sorunun bir çaresi vardır. Bakabilene, görebilene, doğru kapıyı gidebilene, adım adım insanda bu doğru kapıları işaret etmek için yine bir yayın yaptı. İnşallah okur reddi ve kaygısına yönelik bilgilendirmişizdir, faydalı olmuşuzdur diyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi sizlere en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.